Économie, écologie.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 Şimdi tabii biz programlarımızda bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bunun çevre mücadelesine ve bundan sonraki çevreyle ilgili gündemlere etkisini konuşuyoruz genelde programlarımızda. Bu hafta da yine gündemimizde çok kritik bir konu var. Aslında bu darbe girişiminin ardından ülkede Pek çok önemli gelişme e, yaşandı ama e, öte yandan aslında doğayla ilgili, çevre mücadelesiyle ilgili de e, paralel bir şekilde e, önemli bir gündem e, ilerliyor. E, bunlar tabii e, çok fazla belki bütün medya organlarında yer alamıyor ama e, biz burada bunları e, programımızın el verdiği, çerçevede yer vermeye, dile getirmeye çalışıyoruz. Şimdi gündemimizde ne var? Gündemimizde önemli bir madde var. Bugün bunu konuşacağız. Türkiye Varlık Fonu kurulması ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Bu torba yasada çok önemli, çok kritik bir madde var. Önce madde 70 olarak biz bunu duyduk. Fakat daha sonra... Madde 75 oldu. Bu madde aslında mevcut çevre mücadelesinin, mevcut olan hukuksuzlukların, mevcut belki mevzuattaki eksikliklerin daha da derinleştirecek. Doğanın talanını aslında tamamen yasal hale getirecek bir madde bu. Şimdi bu maddenin nasıl gündeme geldiğini ve tamamen içeriğinde neler olduğunu... Ee, ...Tüketici ve İklimi Koruma Derneği'nden Önder Gedikli konuşacağız. Önder hattımızda sanıyorum. Önder günaydın. Günaydın benim. Ee, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi bu madde 70'ti. Şimdi madde 75 oldu. Ee, nasıl evet. gündeme geldi? Bu torba yasanın içine nasıl girdi? İstersen bununla başlayalım. Olur. Ee, şimdi bir Ağustos tarihinde Başbakan imzalı... E kanun, torba ka kanun ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. İçinde ilginç bir şekilde her şeyin olduğu e, bir torba kanun ve şimdilik arki torba kanunlardan çok daha fazla çeşitliğe sahip bir torba kanunu. Şöyle anlatayım. Hı hı. Mesela halkın mevcut bir e, ekonomiye kazandıran e, tırnak içinde ya da proje aktaracak olan e, bir varlık fonu kanunu var. Onun dışında Hakkari e, şuna olmaktan çıkartan maddeler var. Hı -hı. Başka kent kasabaları yapan maddeler var. Bir de e, böyle bir madde var. Yani herkese yönelik bir saldırım oldu. Bütünsel bir torba kanunundan bahsediyoruz. E, bu Ağustos tarihinde geldi ve çok kızlı bir şekilde komisyona girdi. Komisyona girer girmez de komisyonu tanışmaya başlar başlamaz fark, biz fark ettik. Hı -hı. Şimdi temelde ne söylüyor? E, çok kısaca özetleyeyim. Madde 75 diyor ki e, stratejik olarak gördüğü Yatırımları bakanlar kurulu Burada stratejik olan ne demek olduğunu Halkımız çok iyi bilir hı hı. E, Bakanlar kurulu mali ve idare İntihazlar sağlayabiliyor Nedir mali intihazlar Vergiden muafiyet enerjiden muafiyet Ben yani tutup e, %49'a kadar ortak olabileceği e, Bir altyapı sağlıyor yani Düşünün yatırım yapacaksınız Siz bunu bakanlar kuruluna kabul ettirdiğiniz zaman Stratejik olduğunu e, Kabul ettirdiğiniz zaman Bakanlar kurulu sizin de almıyor, patronunuz da ödemiyor. Gerekiyorsa hazır eden arazide veriyor, o da yetmiyor, %49'a kadar da ortak oluyor. Şimdi bu mali intiyazlar kısmı, yani böyle bir yağlı börek Türkiye'de hiç herhalde. İdari kısmı ise parayla örtülemeyecek ama paradan çok daha tehlikeli bir şey söylüyor. Şimdi siz bir projenin olgunlaştığını nasıl anlarsınız? Proje bütün yükümlülüklerinin yerine getirdiği zaman o proje aslında proje olmaya adaydır. Nedir bunlar? Lisanstır, ruhsattır, izindir vesairedir. Fakat bu madde bakanlar kuruluna bu tür şeyleri e, ben etme, istisne hakkı veriyor. Yani sizin lisans almanıza gerek olmadığını düşünün mesela. Sizin o litrel santral yapacaksınız. Bakanlar Hı -hı. kurulu dedi ki biz bunu Japonlarla yapacağız ve çok değerli teknoloji gelecek. O yüzden stratejik. Bu durumda ne yapacak bakanlar kurulu? Bu kararı aldıktan sonra örneğin isterse e, Japonya'nın litrel santrali lisans almanızı hükümünü getirmeyebilir gibi durum söz konusu evet. şimdi böyle olunca karşımızda e, varlık fonuyla halkın mevcut birikimlerini e, bu tür batık proje yatırma eğilimi çıkıyor 75. maddeyle de bu projeleri mali yani varlık fonundaki parayı harcama hı hı. yetkisi ve idari yani lisans alma, almadan alma ben, e, kurtulma hakkını kurtarma hakkını bakanlar kuruna veriyor Kabaca böyle bir şey söyle, olduğunu söyleyebiliriz Vandiyatçıyaş için. Evet. E, peki yani aslında e, bu e, ya yani anlattığın e, çerçeve içerisinde e, biz e, gerek e, chat süreçlerinin e, ne diyelim uygulanmaması, hukuki hmm. süreçlerin tıkanması noktasında aslında biz pek çok projenin e, arkadan dolaşılarak, hukuk e, bypass edilerek e, tekrardan hatta yani iptal kararları gelmesine rağmen tekrardan gündeme getirildiğini, tekrardan projelerin Tabii. devam ettiğini hatta hiç durmadığını yargı kararlarına rağmen yani bütün bu mücadeleye rağmen zaten görüyorduk. Yani buna sence niye ihtiyaç duyulmuş olabilir? Çünkü aslında yani baktığımızda bütün bu büyük projelere mega projelere ve aynı zamanda enerji projelerine yani biz biliyoruz ki ne chat süreçleri doğru düzgün uygulandı ne Halkın e, bilgelendirilme e, süreçleri doğru düzgün uygulandı. Zaten e, belki de defakto diyebileceğimiz bir şekilde e, askıya alınmış e, bir şekilde ilerliyordu bu. Yani Tabi anlıyorum bunu. Yani bunun tamamen önünü açmak için ama aslında uygulamada e, bundan çok da farklı bir şey görmüyorduk değil mi? Ya aslında bunu söylemek haksızlık olur. şöyle bir durum söz konusu. E, Mevcut toplumsal muhalefetler için hükümetin ayağını ister istemez. Bizi bir yazılığa baktık bakıyoruz ama... Sözde hukukta yani toplumsal ilişkilerde normalde hükümet bu kadar rahat edemiyor. Şimdi bakın DOSAP'la ilgili işte basit bir örnek verdik. En güncel örneğimiz o. Geçen haftanın örneği. Hı hı. Tekrar e, yeni bir çek süreci başlatıldı. Daha dağına rağmen bu süreç devam ediyor. Hı hı. Fakat şu an bütün Bursalılar Bursa'da nasıl böyle bir hukusuzluğunun olduğunu tartışıyorlar. E, bu açıkçası kamuoyunu rezil eden bir şey. Bu istemediği bir şey. Şimdi burada o şey, kadar olmayacak bir şey ki şimdi şöyle söyleyeyim. Hiçbir darbe döneminde böylesi bir projeye izinler ve lisanslar tamamlanmadan ne bakanlar kurulu ne de, ne de Milli Güvenlik Kurulu izin vermemiştir. Evet. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyorum. Korkunç Hı -hı. bir ayrım. Hı -hı. Fakat şu an yaşadığımız şey darbe değil. Ama nedense Archul bir darbe gibi darbe dönemlerinde bile e, o anki durumu iktidar yöneten bakanlar kurulu ya da MGK'nın Milli Güvenlik Kurulu yapamadığı lisanssız, ruhsatsız, izinsiz yatırım yapmanın önüne çıkıyor. Evet. Bu, bu olağanüstü bir durum ve bunu çok hızlı bir şekilde geçirdiler. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta çarşamba günü öğleden sonra biz buna fark ettik. Hı. Akşam işte biz ödedik ve Perşembe akşamı yakala Türkiye'de yüz binlerce insan bunu bir şekilde sosyal medyadan duydu. Evet. Ee, Televizyonun açıkmasını sağladık ve e, bir haftada bu noktaya geldik. O kadar hızlı oldu ki hı hı. bu madde 70 e, perşembe günü saat 3'te komisyonu tartışmaya başlandı. Saat 7'de geçti komisyonda. 4 mi? saatte. Korkunç bir hız. Evet. E, dün bir tehdit e, bunun hı hı. tartışmasını yapmak için. E, hükümet öyle çok maddenin hızla geçmesi için çaba sarf ediyor ki. Şu an e, Türkiye ciddi bir yüksek karbon krizinde, ekonomik krizinde. Çünkü zaten bir krizde olduğunu söylüyoruz ama Hı -hı. bu krizin ana motivasyonu yüksek karbon ekonomisi. Çünkü bakın e, geçen iki hafta evvel yerli kömüre bir şey verdiler, e, intihaz verdiler. Evet. E, piyasadan daha yüksek alma gransı vermeye başladı hükümet yerli kömüre. Neden? Çünkü özelleştirilmiş olduğu yerli kömür, santrallerinin ödemeleri var ve ödeyemiyorlar bunlar. Çünkü kömür batık bir proje kömür sadece birleşikliği açısından değil, ekonomik olarak basit ve zaten sübvansiyonlarla ayakta duruyor. Şimdi bunun faturasını kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla bu proje aslında e, bize gelen, e, yolda olan yüksek karbon ekonomisinin, krizinin habercisini ve bunu azaltmak için, bunu halka fatura etmek için kullanılan bir paket aslına bakarsan. Hı hı hı. Evet, anladım. Peki bir ara verelim. E, aradan sonra Hadi. madde 75'i konuşmaya devam ediyoruz. Once you are a seafalk and you sailed upon the sea Crossed the roaring ocean with the devil at your heels All oh, that time has come again now I'll tell you how this will unfold I want to see the western ocean painted black and gold Welcome to the seaside It's been occupied Bow to the bottom and behold The monolone of the old, black and gold Yeah, what you was, see was of the western seas. These days you linger in the shade of taller trees But the devil has a weak spot for the wounded and the poor For the hungry and the crafty and the wicked and the small Onward to the seaside has hey, been occupied To the bottom, and behold, the monologue a black and gold. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Tüketici ve İklimi Koruma Derneği'nden Önder Algedik'le madde 75'i konuşuyoruz. Biraz içeriğine e, baktık bu maddenin ilk yarıda. E, darbelerle mücadele ederken aslında doğaya e, darbe anlamına gelecek e, torba yasadaki madde 75. Şimdi e, bahsettik e, ve e, aslında belki... E, bu yolla, bu maddeyle, bu maddenin yasalaşmasıyla birlikte zaten e, ne diyelim sınırlı olan, e, sürekli sesi kısılmaya çalışılan, zorlu şartlarda devam eden e, ekolojik mücadele e, pratikleri de aslında çok ciddi anlamda olumsuz e, etkilenecek ve belki de ee, doğa bundan sonra e, tamamen aslında bu talan ve e, rant düzeninin insafına e, terk edilmiş olacak. Belki Önder bu noktada e, buna değinebiliriz. Yani bundan sonra acaba yani Türkiye'nin şu anda dört bir yanında devam eden e, çevre mücadeleleri var. Bu mücadeleler bu maddelerin hepsi yasalaşırsa e, yani bu madde böyle topyekün bir halde e, yasalaşırsa ne olur, nasıl etkilenir? Yani şimdi e, kömürle ilgili çok ciddi e, şeyler var, e, ya yani muhalefet var. Yine e, nükleerle ilgili, termik santrallarla ilgili, HES'lerle ilgili. E, bunlar nasıl etkilenir bundan sonraki süreçte? Şimdi dün e, mecliste, meslekide kulüs yaparken bir şekilde e, Çevre Bakanı'na bu maddeleri sorduk. sorduk. Hı hı on da bu programın seyisi açıklayayım. Ee, Çevre Bakanı bu maddeden haberdar değil. Hmm. Şimdi bu ne demek? Bu proje aslında çetlerle falan ilgili değil. Hatta muhtemelen e, Kan İstanbul, muhtemelen Mütter Santral ve muhtemelen de Enerji Bakanlığı ile ilgili gözüküyor. Evet. Çünkü bu tanıma girenler daha çok bu yönde. Sanayi Bakanlığı'na dair bir şeyler var mı bilmiyorum ama bu madde sipariş madde. Çevre Bakanı bile bilmiyor. Hmm. Şimdi bu madde ne getirecek? Eskiden öyle ya da böyle bir şekilde e, bu işleri yapanlar sokakta çekinerek yürüyorlardı. Bu maddeyle çekinerek yürümeyecekler. Çok daha rahat yürüyecekler. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu madde zaten anayasaya aykırı. Çünkü şu an e, paralel bir bakanlar kurulu kuruluyor. Yani sizin mevcutlarınız var, var. Kurulu kuruluyor. Bu tamamen ve aynı zamanda bir başkanlık sistemi. Çünkü hmm. bakanlar kurulu Bunlar başkanın bakanlar kurdu. Bu kararlarla bütün ekonomiyi belirleyebiliyorlar. Şimdi böyle bir şey iki boyutu var. Bir ekonomik olarak bizim çevre hareket iklim hareket çok önemli bir tartışma. Çünkü itirazla razım karşılığı olmayacak. Bunun evet. da şöyle bir sıkıntısı var. Anayasa mahkemesi iptal eder. Çünkü anayasa üstü bir şey siz hukukun üstünde bir bakanlar kurulu tanımlayamazsınız. Evet. Bakanlar kurulu yürütmeyle alakalı bir organdır. Yasamanla alakalı bir organ değildir. Yasamanın etkisini alamaz. Bu iptal edilecek ama ne olacak? İptal edilene kadar hı hı. asıl riskler geçen projeler e, bizim zarar hazremizde, hanemizde olacak Doğru, evet. Bu çok önemli. Bununla delil istemiyorum, ikinci boyuta geçmek istiyorum. Hı hı. Eğer bu yasa geçerse e, kesinlikle kesinlikle alan savunması yapmamız gerekiyor. Çünkü bu, hiç kimse nasıl darbeyi bu ülke kabul ettiremedilerse hukukun üstünde bir bakanlık kurdu kimse kabul etmez İzin vermeyecektir evet. değil, Bütün hareketlerin katılacağına Yüzde yüz eminim Çünkü bu mesele bizim meselesi olduğunu düşünüyorum Dolayısıyla bu madde Ya mecliste Engellenecek Hemen konuşalım ayrıca hı hı. Ya anayasa mahkemesinde engellenecek ama o aradaki boşluğu bizim doldurmamız gerekecek. Evet, evet. E, peki dün siz e, meclisteydiniz e, yine e, Çevre Hareketi'nin önemli avukatlarından Yakup Okumuşoğlu ile birlikte. Orada çeşitli temaslar e, gerçekleştirdiniz. Herhalde e, muhalefet partilerinin milletvekilleriyle de görüştünüz. E, orada yani dünkü oradaki atmosfer nasıldı? Kimlerle e, görüştünüz? Genel hava nasıldı? Belki biraz da ondan bahsedebiliriz. E, tabii ki. Biz e, muhalefet partilerle görüşmeye çalıştık ve e, asıl şöyle bir şey yaptık. Biz meclis e, genel kurulun kapısına e, lobi masamızı kurduk ve yakaladığımız net tartışmaya çalıştık. E, çok fazla not oldu. Tartışmanın boyutunu e, öğrenen çok fazla meclis vekili oldu ve gördük ki bu torba kanun 80 maddede bu torba kanun 3 gününe geçirilerek oluşturdu. E, Öğrenilmesi ve anlaşılması zor bir şeyi kabul etmeye çalışmışlar. Bir, bir en vaki söz konusu. Hı hı. O anlamıyla bizim Yankı okumuş olduğu için çok iyi oldu. Bu işin karşılığı hangi maddeleri vuracağını çok net gördüler. Mesela e, bunun aslında bir başkanlık sistemi parçası olduğunu milletvekili çok farkında değildi. Projeye kapatülasyon getirdiğini farkında değildi. Halka karşılaştığını biliyordu zaten genel yapısı bu. E, proje özel mevzuat çıkartabilme etkisini yani aslında yasamanın Türkiye Büyük yetkisinin kendilerinden ellerinden bakanlar kuruluna verildiğinin çok da tartışmasını görmüyorlardı. Hı. Şimdi bunu yapmamız oldukça iyi oldu. Ama şimdi burada asıl problem şu. Bu meselenin Türkiye'nin meselesi olduğunu göstermemiz gerekiyor ve bu mesele nasıl hakkarının il olması, iline alınması, Hı. nasıl varlık sonu, bu ilkeşinin çok büyük problemse aynı şekilde bunun da sağlamak gerekiyor. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum açıkçası. Bir, Lütfen e, herkes bugün saat 2'ye kadar, e, önce şu bilgiyi vereyim. Hmm. E, dün akşam saat e, gece öncesine kadar ilk, ilk 12 madde görüşüldü. Hmm. E, 80. madde muhtemelen cuma günü geçecek ve AKP uzatma durumuna karşı olarak pazar gününe kadar meclisi rezerv etmiş bir şekilde. Evet. Dolayısıyla e, bu işi geçirmeden kimseyi tatil göndermek istemiyor. Hı hı. Ama bunun yolu da geçiyor. Nasıl engelleyeceğiz? Bunun bir şekilde bütün gruplar sırasından reddedilmesini sağlamak. O yüzden herkesten öncelikle lütfen TBDM adresine girerek e, bütün partilerini, grup başkan vekillerini aramalarını istiyorum. Neden? Çünkü hiç kimse, bakanlar kurulu hiçbir bakanlar, hiçbir kurum hukuktan ve milletten ve boğadan üstün değildir. Bunun Hepsinin 75. madde için anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇kincisi lütfen tüm gazetecilere benim burada söylemiş olduğum iddialar, sosyal medyada bu konuda e, paylaştığımız e, bilgiler lütfen bunların tek tek grup başkan vekillerine sorsunlar. Hı hı. Yani hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisi, e, meclisi baypat eden bir bakanlar kurulu yetkisi veriliyor mu? Doğadan üstün bir bakanlar kurulu yetkisi veriliyor mu? Hı -hı. Hukuktan üstün bir bakanlar Kurulu yetkisi mu? Çünkü bu soruyu sorduğumuz bütün üreticiler, şaşırtlar ve bunun yeterince aracılığına değiller. Lütfen herkes tek tek e, meclis grup başkan vekillerine atasın. Hatta birazdan beni Ankara'dan paylaşacağız. Paylaşalım ki herkes arasın. Hı -hı, hı -hı. Bunun bir an önce bilindiğini ve evet, hakime dizini göstermez geçtiğini düşünüyorum. Evet yani aslında dün sizin orada yaptığınız e, lobi e, çalışması e, tam bir e, farkındalık e, yaratma oldu. Yani tabi gündemde çok da fazla madde var. Demin bahsettiğin üzere her şey o torbayasanın içine doldurulmuş vaziyette. E, yani milletvekillerinde de önemli bir farkındalık e, yaratmış oldunuz. İnşallah bunlar tartışılırken e, sizin bu e, dikkat çektiğiniz noktalara onlar da... Orada herhalde e, Değineceklerdir e, Tabii değil Mesela şuraya bir şey söyleyeyim Çarşamba günü maddeyi duyurduk e, Perşembe günü komisyon tartışmalarına e, Biz kendi meknemizi soktuk Komisyon Hı -hı. tartışmalarına evet. O konu herkes bizim yerinde olsun yani Siz müdahale olduğunuz zaman meclisin Çünkü bakın e, onlar vekil Asıl olan bizleriz Asıl olan bizlerin hareket etmemesi durumunda Vekileri müslümanızı suçlama hakkımız yok evet. e, Biz yükselden sezant olarak bunu yaptık Eğer e, Diğer hareketler de bunu yapmaya başlarlarsa diğer gruplar, inisiyatifler, gazeteciler emin olun e, duracaklardır. Çünkü bunu hiç kimse açıklayamıyor. Bakın Çevre Hı hı hı Evet. E, şimdi senin e, Facebook'ta paylaştığın e, nota da bakıyorum. Aslında demin biraz değindin ama belki biraz bu e, ağırlıklı olarak mega projeler ve enerji projeleri dedik. Evet. Bu projelerin yani bu e, senin de bahsettiğin işte katma değeri yüksek işte stratejik falan böyle bir takım tanımların altına sokulan e, projeler var. Ama şimdi mesela geldiğimiz noktada görüyoruz ki sen de e, o örneği vermişsin zaten Osman Gazi Köprüsü yani bu köprü yapıldı ama şu anda... Ee, yani feasible olmadığı e, görülüyor ve e, yani günlük e, verilmiş olan e, geçiş e, araç e, sayısının e, yarılarında, yarısının altında e, seyrediyor. Biz herhalde bunun gibi böyle e, ölü projeler, çöp projeler çöplüğü haline gelecek ve herhalde bu yerli kömüre teşvikle birlikte yine e, bu Türkiye'nin kömür atılımının hızlanmasını mı göreceğiz bu madde geçerse? Belki biraz enerji özelinde konuşursak. Aynen. E, şimdi zaten şu an e, hükümetin perspektifinde olan e, dokundurmadı, kırmızı çizgiler neler diye bakarsak aslında asfalt, beton ve enerji projeleridir. Evet. Asfalt projelerimiz şey işte şimdi köprü e, gibi havalimanı gibi projeler, işte beton dediğimiz projeler. Enerji projelerimizde de köprü ve e, miktar karşımıza çıkıyor. E, çünkü biliyorsunuz bizim devlet... E, Nedense yeminli bir enerjiyi pahalı buluyor ama e, nükleere çok daha pahalı bir fiyat teklif ediyor. Çünkü bunun üzerine vergi alacak. Yani Kaba Bey hesapla Ruslar 40 yıl bunu işletirlerse 150 milyar dolar pahalı kazanacaksa bizim devlete, de, Türkiye Cumhuriyeti devlete de 110 milyar dolar gibi bir vergi alacak Kaba bir hesapla. ne evet. demektir e, halkın soyulması. Rus ve Türk devleti işbirliği halkın soyulması demek. Ama hesap da yanlış yapıyorlar. Bunu en somut örneği Osman Gazi hı hı. ama zaten e, bu maddede bu tür farklı bir tutmak e, konmuş bir halde. Yani şimdi bakıyorsunuz, e, diyor ki pro, bir defa proje kooperasyon getiriyor. Yani A'dan yumuşak G'ye kadar bir dizi madde de bu maddede ekonomik avantajlar sağlıyor. Yetmiyor bütçesini halka karşılatıyor. Yetmiyor alım garantisi veriyor. Bakın, ne evet. bir ürünün alım alıcısı olmaz mı? Olur değil mi? Evet. Ama ona bir alım garantisi veriyor. Demek ki alıcısı olmayan stratejik dediği zaman e, buradan alım garantisi verecek. İzinsiz proje dönem Alt yapıya hazırlıyor. Proje özel mevzuat çıkartabiliyor. Şimdi bütün bunlar nasıl olabiliyor? Siz e, küresel anlamdaki bütün çevre, doğa, iklim anlaşmalarını ekarat etmek istiyorsanız Anayasanın 56. maddesini ekarat etmek istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti e, meclisini ekarat etmek istiyorsanız ...böyle bir ne saldırıca ihtiyacınız var. Evet. bunun olmadan bu projeyi yapamazsınız aslında bakarsınız. Evet. evet. Şimdi bu e, madde 75'i bugün e, detaylı bir şekilde ele aldık. Belki istersen bu saat 2'ye kadar e, biraz meclisi bu e, konuyla ilgili e, meşgul etme e, meselesini tekrarlayalım. E, ne yapsın dinleyicilerimiz mesela dilekçe mi göndersinler... E, telefon mu etsinler? Faks mı çeksinler? E, nasıl bir e, algı e, ve farkındalık e, devam ettirmek gerekiyor? Bunu gündemde tutabilmek için. Şimdi e, milletler milletler şöyle bir çağrı yapıyoruz. Lütfen vekillerinizi e, ve aslında o vekilleri temsil grup başkan vekillerinizi arayınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfalı telefonları var. Bir daha üç sene Antalya'dan paylaşacağız. E, onlara 75. maddeyi sorsunlar. Hı hı. Soracak soru çok basit. Ee, bakanlar kurulu doğadan, milletten ve üstüne üstün olabilir mi? Evet. Bunu sorsunlar. Hı hı. Zaten e, bu süreçte bir, bir dizi kaydınızda çevre hareketi yapan, çevre hareketiyle uğraşan e, gruplar İstanbul'daki bir dizi sorunlar da destek verdi. Bu sürece parçası olmaya başladı. Onlar da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Evet. E, sosyal medyada mad madde etmiş, yeni adıyla madde yetmiş peş olarak çok fazla insanla paylaştık ve biz artık 24 saat 1 milyon insanın göreceği noktaya getirdik. Hı hı. Mesela artık herkesin görmesi bence bu noktaya geçtik. Mesela grup başkan vekillerine Türkiye Cumhuriyeti'ne yaşayan bütün insanlar çabuk'un gördüğünü istihbarat etmemiz gerekiyor. Aranabilecek evet. ee, yani, 20 tane numara var. Onların bir kısmı şu an meclise değil. Hı. Başka işlerle uğraşıyorlar. Bunu da görsünler lütfen. Çünkü meclis nasıl Kimse bilmiyor daha önce buradan konuşmuş iklim meclisliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir rapor hazırladığımız için ben bu, bu kadar detay var ve bu kadar rahat evet. herkese biliyorum. Ama buruncu sen herkes denesin. Yapımız gereken şey çok basit. Madde 75 ile siz Bakanlar Kurulu'na doğadan hukuktan ve milletten daha üstüne siyaset anlayabiliyor musunuz? Bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Ya sorması yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Önder verdiğim bilgiler için ve yayınımıza katıldığın için. Evet, bu hafta Ekonomi Ekoloji'de Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği'nden Önder Algedik ile Madde 75'i konuştuk. E, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.